Yarım saat oldu. Çizgi filmde olsaydık şu an domuz pastırması gibi görünürdüm. Hanım <gülüyor> garson orada. Ee, pardon bakar mısınız hanımefendi? Film bakar bu. mısınız? A Merhaba. Afedersiniz. Merhaba. Merhaba. Peki bu kadar mı? Dur dur sen burada ne işin var? Evet aa, ben oradaydım. Bakar mısınız dediniz şimdi de buradayım. <gülüyor> Yok hayır niye burada çalışıyorsun? Şey e, oturduğum yere yakın önlüklerde çok şirin. Baştan başlayabilir miyiz? Tamam olur harika ben şuradan... Hayır, hayır hayır hayır hayır... Yoksa rol yapıyor bilmiyorum ama maymunum iyice sapıtmış durumda şu an. <gülüyor> Ve telesekreterindeki mesajları bile siler oldu artık. Neymiş efendim kazara siliyormuş. Aa evet ben de yapmıştım. <gülüyor> Sonra üç gün arka arkaya gazeteyi benden önce alıp bulmacanın her yerine iş yiyip durdu. Aa bunu hiç yapmamıştım. <gülüyor> Tamam şimdi ona bak ve kardeşini tıpatıp benzemediğini söyle. Bir fark görüyorum diyorum. İkizler ama. Fark etmez Fibi Phoebe, Fibi'dir. Ursula ise seksi. Hani seninle bazı şeyler hakkında konuşuyoruz evet. ya. Artık onu yapmayalım. <gülüyor> Merhaba çocuktur. Merhaba Hey Fiks, bil bakalım kimi gördük. Ah oh, Ah oh, Yaşasın tamam. Liam Neeson Hayır. Morley Seyfo. Hayır. Saçımı kesen kadın. E, tamam, bak bu çok uzun sürebilir. Kardeşin Ursula'yı Aa, gerçekten mi? Evet evet, şu şeyde çalışıyor he. ha. Refs, evet biliyorum. Aa, gerçekten mi? Yıllardır birbirinizle konuşmadığınızı söyledi de. Hı, evet. <gülüyor> ee, şişmanlamış mı? Durduğum yerden öyle değildi. <gülüyor> Nerede dururdun? Fips kardeşinle anlaşamıyor musunuz? <gülüyor> Çoğu zaman aptalca kardeş meseleleri yüzünden. Herkes onu daha güzel bulurdu işte. Bilirsin. <gülüyor> a, a, yürümeye önce o başlamıştı. Ben de yürüdüm. Aynı gün birkaç saat sonra. <gülüyor> Ama bizimkiler e, bunu biliyoruz başka havasındaydı. Affedersin Phipps gitmem lazım. Lamaze kursum var da. Aa, benim de yer bilimleri var ama sporda görüşürüz. <gülüyor> Derse Carol'la ikiniz mi gidiyorsunuz? Hayır. Susan da geliyor. Babalar var, lezbiyenler var. Bütün ebeveyn ekibi orada. Yani biraz tuhaf olmayacak mı? Hayır, hayır. Yani başlarda olabilirdi belki ama ben artık duruma iyice alıştım sanırım. Biraz o benim ceketim canım. Biliyorum. <gülüyor> Dinleriz. Ben JC, bu da Michael. Bir oğlumuz ve bir kızımız olacak. <gülüyor> ne güzel. Peki sıradaki? kim? E, selam. Ben e, <gülüyor> ben Ross Geller ve buradaki benim oğlum. <gülüyor> e, ve bu da Carol Willick ki bu da <gülüyor> Susan Bunch. <gülüyor> Susan, Carol'ın e, <Kirlin> sadece... Eee... <gülüyor> Hmm. Sıradaki kim? Anlayamadığım sözün ki. Sözün ki arkadaşı. Hayat arkadaşı. Doğs gibi. Sevgili gibi. Kadınlar ne kadar yakınlaşabilirse. Susan'la beraber yaşıyor. Ama ben onunla evliydim. Kerilla benimle değil. Evet. Biraz karmaşık. Biraz. Ama gayet. Kesinlikle. Imz. İkiz demek. <gülüyor> Bir taşta iki kuş. <gülüyor> Ah. Ve sana da Helen. Yine Bookbinder seninle görüşmeye geldi. Aa, e, tamam gönder. Merhaba. Gelsene. Beni mi görmek istedin? Evet, evet. Verilerinin üstünden geçiyordum. Cuma günkü rakamları ileri tarihe girmişsin. Bu da kötü bir şey çünkü... Venüs'üm çöpe gitmiş oluyor. <gülüyor> Neyi? Ee, anlamadım. Venüs. <gülüyor> Haftalık tahmini Aa, şebeke. Kullanım istatistikleri doğru. Anladım, anladım. Bir daha olmayacak. inan. Venüs'üne zarar verecek bir şey yapmak... ...istemem. Evet. <gülüyor> Ayrıca hoş biri olduğundan değil Gerçekten Gerçekten de çok hoş Fark etmez dolma kalemini şirketin mürekkebine batıramaz Ros Küçük Yarat'ın yine kumandayı aldı Marcel Marcel kumandayı hemen Rosy'e ver Marcel Marcel kumandayı Rosy'e ver hemen sen hemen Rusya'ya ver kumandayı. Çok güzel. Rahat ol halledeceğim. Hey şuna bak nasıl Ah Vay be urkel. Ay, İspanyolcada da urkelmiş. Nasıl yaptı bunu? Baksana Monica bizi yıl boyu mutlu etmek için mi Noel ışıklarını açık bırakıyorsun? <gülüyor> civarında biri onları indirecekti ama belli ki o biri bunu unuttu. Şey, biri de Rage ışıkları indir diye buzdolabına bir not yazacaktı. <Gülüyor> Bu ne zamandır burada? <Gülüyor> hey, nerelerdeydin? Riffs'e gittim. Ursula benden hoşlanıyor galiba. Sadece kahve söylemiştim ama o sandviç ve dört tabak patates getirdi. Bağlamışsın. Çok seksi bir kız. Evet bak tamam. Bir şey yapmadan önce Joey'i bence onunla konuş istersen. Evet. Evet. Fips. Evet. evet. Kardeşine çıkma teklif etsem sorun olur mu? Neden? Niye öyle bir şey yapmak istiyorsun? Niye? Ee, onunla çıkarsak o da gelir de ondan. Yani ben... Kardeşim değilim sonuçta. Neyse. Ee, yani... Tek yumurta ikizi olduğumuz doğru ama... Birbirimizden koptuk yani. Bilemiyorum. Neden olmasın. Olur. Harika. Sağ ol. Hı. İyi misin? Evet iyiyim. Levon ve Shirley'yi izlemek ister misin? 3, 4, 5, 6, 7, 8, Federis Selam. Merhaba. Eee Carol, Carol nerede? Hmm, okuldan çıkamamış. Veli toplantısı gibi bir şey varmış. Sen gidebilirsin. Ben bilgileri alırım. Hayır. Hayır. Hayır. <gülüyor> ben de kalayım. Yani ikimiz de nasıl olduğunu öğrenelim. Aa, olur. Eğlenceli olacak. Peki 3 Üçüncü düzey temel nefes alma egzersizleriyle başlayacağız. Evet anneler sırt üstü yatsın. Koçlar da annelerin başını tutacak. Anlaşıldı mı? Evet. Evet tamam. Evet, <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne? ne? Ne? Ben mi anne olacağım? Tamam ben yine sperm kozumu oynayayım öyleyse. <gülüyor> Bak sırf kadınım diye niye koçluk eğitimini kaçırıyorum bunu anlamıyorum. Anladım. Nasıl yapalım peki? Yazı tura atalım derim. Yazı tura mı? Hayır hayır. Tura, tura o zaman. Hı -hı. Yat bakalım anne. <gülüyor> peki hala anneler şöyle güzel arındırıcı bir nefes alsın. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Şimdi vajinanızın çiçek gibi açıldığını hayal edin. Haydi nasılsınız efendim? Aa, daha iyi de olmuştum. Yıllık şebeke kullanım istatistikleri geldi. Ve? Oldukça kötü. 70'lerden beri bu kadar kötü bir anüs görmemiştik. Ne anlama geliyor bu? Her bölümden adam çıkarmamız gerekecek. Hey, Bakın geçen hafta geç geldim ama garip uyumuşum. Yani saçlarım... Sen değil. Sakin ol. Daha önce hiç birini kovdum ya. Nina. <gülüyor> Nina Nina <gülüyor> Nina Nina Evet Evet iyiyim <gülüyor> Bak bugün seni buraya çağırmamın nedeni Lütfen benden nefret etme Ne oldu Bir ara yemeğe çıkalım mı Ah, Phipps, doğum gününde ne istiyorsun? Yani asıl isteğim annemin sağ olup benimle kutlaması ama... <gülüyor> tamam. Şöyle söyleyeyim, Crabtree ve Evelyn'den bir şey? Al, banyo tuzu iyi olurdu. Aa, tamam, tamam olur. Burası nasıl bir yer böyle Mark sen üşüdün benim de tuvaletim var Camda kahve fincanı var ne kadar kötü olabilir Galiba cevabı burada Burada ne iş var bunun Tanrı bize evinizde yiyin diyor olabilir Rips sen kovuldu mu dersin Hayır hayır dün akşam oradaydı sürekli Kılıç balığı getirdi Tuvalete mi gidiyorsun Ay, o, o, Siparişimizi verelim sonuçta o değil mi Ona benziyor Aa, Bakar mısınız Evet Merhaba biziz. Peki bu da benim. Sen de buradasın demek. Sizin olduğunuz kadar. Sıra sende. Aa. Ne istediğimizi biliyoruz. Aa, ne güzel. Sadece ikilat de istiyoruz. Biraz da kurabiye lütfen. İyi bir seçim. Kesinlikle o. John Boy. Bu notu Mariana. Bu notu Sana inanamıyorum. O kıza hala işsiz kaldığını söylemedin mi yani? Sen de hala Noel ışıklarını indirmedin ama. Tebrik ederim dünyanın en içeriksiz gerekçesini buldu Doğru anı bulmaya çalışıyorum tamam mı? Çıktığınıza göre bu çok zor olmasa gerek. <gülüyor> Hayatım kovuldun. Ama ben işe gitmeden çabucak iş tutsak mı? Merhaba. Merhaba. Merhaba. Merhaba. İçeri girdikten sonra kapıyı çalmana gerek yok. Ben bakarım. Oh. Oh. Oh. Oh. Merhaba Bay Yakız. Yine yapıyorsunuz. Ne yapıyoruz? Hiçbir şey yapmıyoruz ki. Oturmuş konuşuyoruz öylece. Sessizce. Tavanda duyabiliyorum. Kedilerim uyuyamıyor. Ama sizin kediniz yok ki. Kedilerim olabilirdi. Güle güle Bay Hackles. Sessiz olmaya çalışırız. <Gülüyor> Phoebe. Senden bir ricam olacak. Şunu dener misin? Olup olmadığına bakacağım. Aa, ilk doğum günü hediyem. Gerçekten çok... Aa, hayır, hayır, hayır. Bunu Ursula'ya aldım. Ölçüleriniz aynıdır diye düşündüm de. tabi evet. Tamam, olur. <gülüyor> Akşam yine mi görüşeceksiniz? Evet, buz pateni şovunda. Vay canına, demek ciddiysin. Daha önce herhangi bir şova para ödediğini olmamıştı. <gülüyor> Bilmiyorum ondan hoşlanıyorum yani ya farklı biri onda öyle bir şey var ki. Hoşlanıyorsun anladık hoşlanıyorsun harika. Hey Phoebe sana sormuştum tamam demiştin. Evet belki şimdi tamam değildir. Peki. E, şimdi de tamam olmaması benim için sorun olabilir. Tamam. <gülüyor> Örsene bir kadın ör, ör. <gülüyor> Ve şuradaki binada Chrysler binası. <gülüyor> Nina. Bay Douglas. Güzel kravat. Hala burada. Evet evet burada. Bunun <gülüyor> bilgisini vermedin mi? Onu işten çıkardıktan sonra psikiyatrı beni aradı. Doktor filenin de doktor filenin doktor filen bana. <gülüyor> Ee, kovulmayı kaldıramadığının bilgisini verdi bana. Hatta e, cinnet kelimesini kullandı. Cinnet. O mu? Ciddi misin? Çok şey gördüm. Hayır ben... hayır. Nina var ya. Hu hu hu hu hu hu. Hatta var ya şimdi gidip ona sorsanız kovulduğunu bile hatırlamaz. Hem de hiç. Bu inanılmaz. Ama inanabilirsiniz. Ben de kendi ve başkaları için tehdit oluşturmayacağından emin olana kadar kovmamaya karar verdim. Anladım. Kimsenin kafasının içindekileri bilemiyorsun tabii ki. Buna bu yüzden psikoloji diyorlar efendim. Ayşe babanın asla bir ses. Zaten bu yüzden buna doğum mucizesi deniyor. Işıklar lütfen. Bebek doğurmak böyle. Önümüzdeki hafta son dersimiz. Sözün açığa kaç. İmkansız bir şey bu. Bu olan haksız. Nedir o hayat? O kadının yaptığı şey. <gülüyor> ben bunu yapamam. Yapamam. içeride kalması gerekecek. Hiçbir şey değişmeyecek. içeride kalacak. Evet içeride kalacak. Keral çatlamış. <gülüyor> Her şey iyi olacak. Aa, sen ne bilirsin. Kimse gelip sana merhaba bu burun deli mi? İçine biftek sokacağız Carol canım Arıldırcı nefes at. Bak korkutucu olduğunu biliyorum Ama geniş düşün Doğum kısmı sadece bir gün Bittiği zaman hayatımız boyunca Ebeveyn olacağız Zaten ha. istediğimiz hep bu öyle değil mi? Roz, Rose, Rose. Ee, Ben baba olacağım Bunu yeni mi alıyorsun? Bebeğim olacağını biliyorum ama... ...bebeğin babası olacağımı anlamamıştım doğrusu. Aa harika bir baba olacaksın. Ha, nasıl böyle söyleyebilirsin? Marcel'in banyo paspasını yemesine bile engel olamıyorum. Nasıl çocuk büyüteceğim ben? Aslında Ross bazı bilim insanları... ...maymunlarla bebeklerin aslında farklı olduğunu söylüyor. Nereye gidiyorsun? Dışarı. Kiminle? Evet. Tamam bir şey sorabilir miyim? Siz şey yaptınız mı? O işi? Anladın işte. <gülüyor> Henüz. Ee, bu seni ilgilendirmez ama... Hayır yapmadık tamam mı? Seksi yani değil mi? <gülüyor> Tabii Nina, ne oldu? Bilmiyorum. Birkaç gündür insanlar benden kaçıyor ve tuhaf tuhaf bakıyorlar. Aa şey belki de sebebi bizi kıskanmalarıdır. Olabilir. Ama bu makasımı almalarını açıklamıyor. Aa, yani belki de büyük bir zam olacağını içindir. Öyle mi? Tabii neden olmasın? Nina. Aa, tahmin bile edemezsin. <gülüyor> Helen, bayan Bookbinder'ın ile ilgili belgeleri işleme koyalım. Psikolojik durumunu personele göndermemi istiyor musun hala? Ne? Helen içki içiyor da. Benimle evlenir misin? <gülüyor> Sonunda her şeyi söyledim. Aa, nasıl karşıladı? Gayet iyiydi. Zımba olayı hariç. <gülüyor> Size bir tavsiye. Böyle bir durumla karşılaşırsanız... ...elinizi asla masanın üstünde bırakmayın. Tamam. Nasıl yapıldığını sanırım buldum. <gülüyor> Kapatabilir misin şunu? Hemen yok olsunlar mesela. İzleyemiyorum. <gülüyor> tamam, Feebs. Gittiler. Tamam. İyi misin sen? Evet. Sadece işte şu aptal Ursula olayı yüzünden... Tamam Phipps bir şey sorabilir miyim? Peki Joey'nin onunla çıkması bu kadar kötü mü? Aa, evet <gülüyor> Bak yani çok kötü biridir falan demiyorum O eskiden her zaman eşyalarımı kırardı 8 yaşımdayken Judy Jetson termosumu vermedim diye onu otobüsün altına attı <gülüyor> Sonra sonra Randy Brown Öyle, öyle biriydi ki hiç en iyi arkadaşınız gibi olan bir sevginiz oldu mu? Hayır hayır. İşte o benim için öyleydi Onu da bir şekilde benden çaldı Sonra da kalbini kırdı Sonra Randy benimle konuşmadı bile İkimizden birine benzeyen bir şeyin yanında olmak istemediğini söyledi Aa, afibs. Biliyorum Joey sevgilim değil Termosum da değil Hiçbir şeyim değil ama... Hey, onu kaybetmeyeceksin. Hı -hı, Joey ile konuşmalısın. Aa, tabii. Evet, yapma. O bu şeyleri bilmiyor. Ne hissettiğini bilseydim... Hayır ama ona aşık oluyor. Ay yapma. Bir haftadır çıkıyorlar. Daha birlikte bile olmamışlar. ciddi bir şey değil yani. Tamam. Tamam. Aa, peki. Tamam. <gülüyor> yardımcı olabilir miyiz? <gülüyor> Rachel ne yapıyorsun sen? Hava buz gibi. İçeri gelir misin lütfen? Hayır hayır hayır. hayır. Bunları indirmemi istedin. Ben de bunları indiriyorum işte. Tamam mı? Ne no. oldu? ...yakılsa yardım eder misiniz lütfen? Bak işte ben de aynen bunu diyordum... <gülüyor>